Evet herkese merhaba hikayenin kadın halinin ilk programında Fetiye Çetin'le birlikteyiz. Hoş geldin Fetiye. Hoş bulduk. Ee, seninle çok uzun zamandır bu programı yapmak istiyorduk. Seninle böyle başlamak çok güzel olacak. Senin sesinle ve senin geçen yıl boyunca yürüttüğün çok umut verici projeyle, çok karanlık bir yılda 2011. Dolayısıyla hani umut duymaya çok ihtiyacımız var. Bir yandan da çok güzel şeyler oldu. ...onları konuşmaya, hatırlamaya ve geleceğe umutla bakmaya çok ihtiyacımız var. Geçen senenin bence en anlamlı, en çarpıcı, en sarsıcı, en dönüştürücü işlerinden bir tanesi... ...senin ranting Vakfı ile birlikte yürüttüğün Zeynep Taşkın'la özellikle Habap Çeşmelerinin restorasyonu projesiydi. Ben de onun ikinci açılışına, kadınlar açılışına katılma şansını buldum. Onu da belki sonra konuşuruz ama ilk önce... Nereden başladı Habab, senin anneannenin köyü, onu biliyoruz. Biraz arka planını anlatır mısın e, bu çeşme res restorasyonu projesi, nasıl gelişti? Ha, elbette, gerçekten bütün bu karanlık içerisinde umut verici çok şey de var. Önemli olan bunları görmek ve gösterebilmek. Onun için bana bu e, fırsatı sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. 2004 yılında anneannemin öyküsünü yazdığım bir kitap yayınlandı. Adı Anneannem. Ee, belki pek çok insan okumuştur. Anneannem e, aslında bir Ermeni köyünde yaşayan e, Ermeni ailenin çocuğu olarak doğuyor. Ve 9 yaşına kadar o köyde yaşıyor. Daha sonra da 1915'te e, o köydeki Ermenilerin hemen hepsi, o köyü öyle ya da böyle terk etmek zorunda kalıyorlar. Anneannem de e, hayatta kalıyor. E, fakat bir Müslüman ailenin evlat edilmesi sayesinde ayakta, hayatta kalıyor. Ve artık anneannemin adı Heran Uşgen Seher oluyor. Dili dini değişiyor, ailesi değişiyor. Ve bir daha ailesiyle görüşemiyor. Ben bunu e, ileri yaşlarımda öğrendim ve bu öyküyü yazdım. Kitap yayınlandıktan kısa bir süre sonra e, beni anneannemin doğduğu o Ermeni köyünden e, yeni sakinlerinden biri aradı. Şimdi o köyde Kürtler ve zazılar yaşıyor. E, bu Böyle bir kitap çıkmış. Bize kitabınızı gönderin dediler. E, kitabı gönderdim. E, arkasından o köyden genç bir meslektaşım bana yazdı. Şöyle dedi. Bir gün köyünüzü ...gezmek isterseniz rehberliğinizi ben yapmak istiyorum. Bunlar beni çok, tabii çok duygulandırdı. Ee, çok etkilendim ve anneannemin köyüne artık gitmeliyim diye düşündüm. Çünkü o zamana kadar ben de o köye gitmemiştim. Bir süre sonra... O da hiç oradan, dönmedi değil mi köyüne? Hayır, hiçbir şekilde dönmedi. Dokuz yaşında ayrıldı. O adım. köye dönme isteğini de hiç, hiç dile getirmedi. Ki aslında ee, maden sizin yaşadığınız yer çok yakın. Yakın odayı. aslında son derece saat. yakın. Ve daha sonra oradaki çeşmelerin fotoğraflarını gönderdiler bana. Ve çeşmelerin şu anda üstünde kurulduğu parselin sahibi bir vakıf. Bir mülhak vakıf. O vakfın mütevellisinden bir ee, emekli savcı beni aradı. Ya gel dedi bu annenin köyüne şu çeşmelere birlikte bakalım. ...çok güzeller ama gidiyorlar... ...dedi. Onun üzerine 2009 yılında... ...ben o köye gittim. Gerçekten çeşmeler... ...olağanüstüydü ama... ...el atılmazsa... ...diğerleri gibi o da yok olacaktı. Onlar da daha doğrusu bir tane değil. Bunlar çok göz çeşmeler... ...deniyor. E, kemerli ve çok gözlü. Bir yukarı mahallenin çeşmeleri var. Çok görkemli. Bir de aşağı mahallenin çeşmeleri var. Onun üzerine e, tabii ben inanılmaz bir ülkümde hayal kurmaya başladım. Evet bu çeşmeleri e, restore ettirmeliyiz. Ama bu herhangi bir restorasyon işi gibi olmamalı. Bu çeşmeleri restore ettirirken biz aynı zamanda geçmişi hatırlamalıyız. Geçmişi konuşmalıyız başında. Geçmişle yüzleşerek birlikte Türk, Kürt, Ermeni birlikte yapalım ve birlikte koruyalım diye bir proje geliştirdim kafamda. Ve bunu tabii ki en anlamlı yere yani rantik Vakfı'na götürdüm. Projeyi e, hemen tabii destekleme kararı alındı. E, Aradik'in e, mimar arkadaşları gönüllü olarak köye geldiler. Ve köyde çeşmelerin restorasyon ve rölevi e, projeleri Hazırlandı, Anıtlar Kurulu'na soruldu, Anıtlar Kurulu'ndan onay çıktı ve daha sonra Kültür Bakanlığı'na gittik bize yardım edin diye. Kültür Bakanlığı da cüz'i bir bütçeyle katkıda bulundu, yardımını sundu. Bütün bunlar ama iki yıllık bir zamanı aldı bütün bu süreç. O süre içerisinde biz de sürekli köylülerle ilişki kurmaya çalıştık ve bu iletişimi e, sağlamlaştırma konusunda e, kendimizi anlama, anlatma konusunda onlarla ilişkiyi sürdürdük. Tabii ki kolay olmadı bu. İlk günler e, bu Ermeniler niye geliyor buraya? Bunların asıl derdi nedir? Topraklarını geri mi alacaklar? diye e, özellikle belli çevrelerden bu tür e, söylentiler yayıldı ki e, bizi e, çok fazla oraya sokmasınlar diye. Arkasından Bunlar acaba bizim görmediğimiz altınları, defineleri mi e, aramaya geldiler? E, onları mı çıkaracaklar diye söylentiler çıktı. Tabii ben e, Hrant Dink'in avukatı olarak tanınıyorum. Ayrıca Hrant Dink Vakfı da destekliyor bu projeyi. O yüzden bu sefer aslında bunlar Hrant Dink'in e, büyük buraya heykelini yapacaklar. Bunun dertleri çeşme değilmiş söylentileri yayıldı. Hatta en son söylenti... Ya Hrantin, Malatya'lı değil, bizim köylüymüş. <gülüyor> Bunlar o yüzden buradadırlar diye. Fakat bütün bu söylentiler süreç içerisinde yok oldu. Gerçekten e, bu yılın Ağustos ayında başladık bu restorasyon işine. Ermenistan'dan gençler geldi. Fransa'dan, Amerika'dan Ermeni gençler geldi. Türkiye'den. E, Türk... Kürt, Çerkez gençler geldi. Zaten o köyün gençleri var. Ve o gençler bu çeşmelerin yapımında çalıştılar. Birlikte çalıştılar. Birlikte ürettiler. Birlikte birbirlerine dokunarak gerçekten inanılmaz bir biçimde dönüştüler. Ben kendi adıma kendi ee, benliğimde bunu hissettim. ...dönüştüğümü ve iyileştiğimi. Bu inanılmaz bir iyileştirici süreç oldu. Hep birlikte, hepimizin üzerinde. Ee, kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes üzerinde. Ee, çünkü çocuklarla programlar yapıldı orada, çocuklarla resimler yapıldı, atölyeler yapıldı. Okulun e, duvarları boyandı, e, köyde çöp e, sorunu vardı... Bu çöp ile ilgili birlikte çalışıldı. Hemen her gece köylülerle birlikte ya bizim evde ya bir başka evde toplanıldı. Ve sürekli bir iletişim e, hali yaşandı. Ve sonunda iki gün üst üste açılış yaptık. Açılışa gelmeden biraz süreci açı açalım mı? Şimdi biz derken neden bahsediyorsun? Bu arada e, çok güzel yazılar çıktı Havap'da. E. Çeşmelerin restorasyon süreci ve bu açılışlarla ilgili birini de bizim program arkadaşımız Çiğdem Mater Biyanet'e yazmıştı. O da orada vurguluyor. Üç kadın var bunun arkasında diyor. Üç kadının gerçekten üç, dört aya yayılan çok yoğun bir emeği var. Biri tabii sensin. İkincisi Zeynep Taşkın, Hranting evet. Vakfı'ndan. E, ve de projenin e, mimarı, mimarı e, Nihan e, Saman. Evet. E, Nihan e, bunlar bir ekip olarak başladılar fakat sonuna kadar e, projeyi bütün kararlılıklı ve gönüllü olarak sürdüren Nihan oldu. E, ve biz o köyde bir ev e, şey yaptık kendimizi aradık. Tabii köyde ev bulmak çok zor otel yok otel yok Tabii. ev nasıl bulacağız. Sonunda depremden boşaltılmış bir ev ayarladı köylüler bize gittik dört duvar. Hatta bazı yerlerde çatlaklar da vardı. O dört duvar evi e, köylüler e, şey yaptılar, döşediler. Yerlere halılar koyduk, Yara, tabii yatakları yaptık. Yatakları köylüler getirdiler, masalarımızı, sandalyelerimizi getirdiler. Bir kuzineyle galiba ısındığınız yemeklerinizi evet, yaptınız. Evet, evet. Sonra havalar soğunduğunda e, kuzinemiz oldu, e, ısındık. E, buzdolabımızı getirdiler, bunu köylüler yaptı. Yani e, mutfak tezgahı bile yoktu. Ona bile getirip bir yerlerden söküp getirip yaptılar. Yani i̇nanılmaz bir biçimde bize de sahip çıktılar. Ve e, biliyorsunuz o doğunun bir de misafirperverliği vardır. Her sabah mutlaka e, şey e, hayvanından e, sağdığı sütten sütü, yoğurdu, üst kaymağı neyse e, kapımıza getirdiler. E, bahçelerinden topladıklarını getirdiler. Ama Geldiklerini dedi mutlaka bakıyorlardı bir şeye ihtiyacımız var mı diye dolabı açıp baktıklarını çok tanık olduk. Böyle de sahiplendiler bizi e, ve gerçekten Nihan e, sonuna kadar e, bu projede e, yer aldı. Zeynep zaten Zeynep Zeynep'i e, e, e, yani başından anlatamam size ordaydın. başından sonra bu projeye gönül verdi destekledi ve e, Yaz boyunca ama bütün neredeyse organizasyonumuzdan tutun yemeğimize kadar her şeyimizle ilgilendi Zeynep. Ee, bu asıl olarak da gerçekten üç e, kadının e, el ele verip e, gerçekleştirdiği bir proje oldu. Neredeyse kadınların e, <gülüyor> projesi gibi oldu. Sonunda da müthiş Sonunda, bir kadın açılışı oldu. Evet, evet. bir de kadın açılışı yaptık. Evet, evet, orada. Onu da daha uzun hmm. uzun konuşuruz. Projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı tabii ilk onların projeyi onaylaması ve desteğiyle başladı. <gülüyor> Sonra da Crest Vakfı, Açık Toplum Vakfı, Genel Enerji ve bazı şahsi bağışlar galiba evet. toplandı ve o şekilde gerçekleşti. Yani çoklu da bir, çoklu ortaklık. Hani her projede görülmeyen türden. Hani bir hem resmi oldu. hem sivri evet, e, toplum kuruluşlarının bir arada çalışması söz konusu. Ama siz gidip orada yaşamasaydınız bunların hiçbirisi bir anlam ifade etmezdi muhtemelen. Evet orada yaşamak lazımdı bunu bu şekilde hayata geçirmek için. Yoksa herhangi bir e, restorasyon gibi bu başlardı. Taşlar üst üste konurdu ve çıkılıp gelinirdi. Ama öyle olmadı. Birlikte gerçekten birlikte yapıldı. Birlikte yapıldığı için de birlikte korunmaya başlandı. O yörede şunu e, fark ettim, pek çok yerde var ama e, inanılmaz bir definecilik e, e, zihniyeti hakim ve o defineciler her yeri e, delik deşik etmişler. E, pek çok e, böyle tarihi eser, e, kiliseler, manastırlar, çeşmeler, evler e, bu defineciler yüzünden delik deşik olmuş ve yok olmuş. Defineciliğin özellikle son neredeyse 30 yıldır, 25-30 yıldır çok yaygın bir biçimde e, bu bütün şeylerin altına oyduğunu fark ettim. Ve şunu da gördüm, oralarda e, hiçbir noktada, hiçbir mekanda, hiçbir köyde, örneğin jandarmanın haberi olmadan bir e, gazı yapamazsınız. Bir taşı öbür taşın üstüne koyamazsınız. Anında haberdar oluyor. Fakat bu definiciler köylere giriyor, günlerce kazı yapıyor. Ve jandarma gelmiyor. Bu çok ilginç geldi bana. Hatta e, çeşmelerde de çok yapmışlar bunu işte. O yüzden çeşmeler yıkılmak üzereydi. E, en son çeşmelerde yapılan kazının bir ay sürdüğünü söyledi köylüler. Bir ay. Düşünebiliyor musunuz? Bir ay... Geceleri şeyler konup, ışıklar, fenerler bilmem neler bunlar, e, sular boşaltılıyor falan. Ve jandarma gelmiyor buraya. Bunun devlet politikası olarak e, yapıldığını düşünüyorum. yani Özellikle 1980 sonrası 80 sonrası. Mi? Tüm izlerin silinmesi için. Geçmişte ilk zamanlar devlet silmeye çalıştı. Sonra açıktan yapamadılar bunu. Son zamanlarda özellikle 80 sonrasında... Bunu defineciler eliyle hem bu tür söylentileri yayarak define varmış, hem, evet, yayarak, yayarak, tabii, sanki. hem işte evet, ve görmeyerek bunu bu şekilde e, izleri yok etmeye çalışıyorlar. Bunu fark ettim. Fakat biz bu işe başladık. E, Ağustos'un sonunda e, Ramazan bayramıydı. Döndük evimize geldik tabii herkes bayramda geldi. Bayram dönüşü şunu anlattı köylüler. Ee, birkaç defileci geliyor köye, gece. Önce kimler gidiyor onları kovmak için? O çeşmenin yapımında çalışan Kürt çocuklar. Hepsi hemen toplanıyorlar ve gidiyorlar. Yani çeşmelere dokundurmayız. Çünkü onlar birlikte yaptılar artık onu e, dokunmayacaklar. Ve e, hep yaparken de bunları kimler yaptı? Nasıl yaptı? Ne oldu? Bunlar da konuşuldu. Mümkün olduğunca bu konuşulmaya çalışıldı. Hatırladıkları vardı, onlar tekrar gündeme geldi. Unutulmaya çalışılan şeyler vardı, onlar hatırlanmaya başlandı. Özellikle akşamları evlere gittiğimizde kadınlar nenelerinden, dedelerinden duyduklarını anlattılar. İlk zamanlar bu hatırlananlar şöyleydi. Evet iyi şeyler hep hatırlanıyordu. E, fakat kötü şeyler için e, hep kendinin dışında yapılmış gibi anlatılıyordu. Sonra yavaş yavaş aslında dedelerinden bazılarının da e, bu e, acı olaylara sebebiyet verdiklerini e, anlatanlar oldu. E, fakat inan, inanılmaz da bir şey kuruldu aramızda. E, ayrılırken e, herkes çok Buruk ayrıldı. Hala e, telefon. telefonlar geliyor. İnanılmaz. <gülüyor> telefonlar mesaj. Arıyor. Kar yağıyor burada diye haber veriyor. Kapatıyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, siz de artık de, köylü oldunuz. Habaplısınız. Kesinlikle yani. köylü oldu. Zeynep don diyor. Sürekli telefonum çalıyor diyor. Evet. evet Ve şey e, bu bu kadar tozluman arasında hepimize aynı zamanda umut veren, umutlandıran bir e, iş oldu. Peki, üç e, kadının emeğiyle esas yükseldi bu iş, e, yürüdü e, dedik. E, bir kısa ara verelim istersen, müzik molası e, ve yine üç kadın e, Zülel e, grubundan bir parça dinleyelim. Amerika'da yaşayan e, Ermeni ailelerden giden üç kadının burala ezgileri seslendirdikleri, beni çok etkileyen e, bir grup Zülel. E, Fethiye konuşuyoruz, e, Açık Radyo Hikayenin Kadın Halinde. Ben Ayşegül, Havap Çeşmelerini e, onların restorasyon sürecini o sırada yaşanan hatırlama ve barışma ve yüzleşme sürecini konuşuyoruz. Radyoların geçecekleri için bir özet geçmiş olayım ve şimdi de, de kulak, kulak verelim. <gülüyor> Açık Radyo'da kadın halindeyiz. Ben Ayşegül. Bugün fitiye Çiğit'inle Habap Çeşmelerini, e, orada yaşanan çok katmanlı barışma, tanışma, yüzleşme sürecini konuşuyoruz. Züle'yle kulak verdik. E, en sonunda vaktimiz kalırsa bir parça daha dinleriz onlardan. Çok etkileyici bir ses benim hep. E, içime dokunuyor. E, çeşmeler yapılırken e, konuştuk biraz önce. Daha doğrusu çeşme yapılması söz konusu olduğunda çeşitli yerlerden izin almak gerekti. Bu tabi sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle bitmiyor değil mi? Hani Başladıktan sonra Şimdi, yerel makamlarla da. Şöyle e, oldu. Önce Amtlartul'dan izin alınıyor. Kültür Bakanlığı'ndan biz e, yani bütçe e, talep ettik. O yüzden yardım için başvurduk. Evet bir bütçe verdi ama çok tabi azıydı bu. E, fakat yine de katkıları önemli oldu tabi. Fakat o köy ilk gittiğim e, günden itibaren, e, mesela köy şeye bağlı, Elazığ, Kovancılar ilçesine bağlı. Habap köyü, Ermenice adı Havav, köy, e, halk içerisinde Habap deniyor. Anneannem de Habap derdi. E, yeni adı Ekinöz. E, Kovancılar ilçesine ilk gittiğimde, e, işte belediye başkanıyla görüştüm. Bir anneannem hediye ettim ve bu hayalimden söz ettim. Kaymakamla görüştüm, anneannem hediye ettim ve hayalimden söz ettim. Sonra izinleri aldıktan sonra ilazı Valisi ile görüştüm, İdare Genel Sekreteri ile görüştüm, İlk Kültür Müdürlüğü'ne sürekli gittim. Ve orada aslında yapmak istediklerimizi de çok açık bir biçimde ortaya koyarak adımlarımızı attık. Bazı kurumlar bizi çok destekledi gerçekten, e, samimiyette desteklediler. Bir kısmı önce mesafeliydi, sonra onlar da e, destekledi. E, hatta açılışta ilk e, resmi açılış diyoruz biz buna. E, protokol. E, protokol geldi. <gülüyor> yani e, belediye başkanı, kaymakam, e, vali son anda... Ee, gelemedi. Bir işi nedeniyle vali yardımcısı geldi. İl özel idare Genel Sekreteri geldi. Palukay kaymakamı geldi. Çevre köylerin muhtarları geldi. Yani böyle bir protokolümüz vardı orada. Ee, davul ve klarnet e, çalarak e, onları önce karşıladık. Sonra birlikte çeşmelere yürüdük. Orada halaylar çekildi. Konuşmalar yapıldı. Öbür çeşmelere gidildi. Sonra tekrar e, caminin altına dönüldü ve caminin altında geniş bir yer var. Taziye evi gibi yapılmış. Orada yine köylülerin hazırladığı yemekler e, konuklara sunuldu. Konuşmalar da çok umut vericiydi. Yani gerçekten e, kaymakam da belediye başkanı da son derece umut verici konuşmalar yaptılar. Bu çok önemliydi. Muhtar başından ee, sonra size destek oldu Muhtar değil de, Muhtarla birlikte zaten. Pek çok şeyi yaptık. Birlikte gidip e, davetiyelerimizi sunduk Elazığa ve e, kovancılara. İyi bir şey oldu. Çevre çevre köyleri de çok merak edip sürekli gel, gelip ziyaret etmeye başladılar. Hatta yapıldıktan sonra da bu ziyaretin sürdüğüne tanık oldum. Çok çok şey Hatta önemliydi. Hatta bizim köyde de bir çeşme var, bir kilise var. Birlikte onaralım diyenler Aa, olmuş evet, değil mi? Evet öyle diyenler oldu. Bu tür şeyler sürekli geldi. Merak edildiği için gelindi. Bir de şeyler de çok geldi. Komşu köylerden neneleri, dedeleri Ermeni olup da böyle Müslümanlaşan anneannem gibi insanların torunları. Onlar için de inanılmaz bir şey oldu bu umuttu oldu geldiler gördüler tanıştılar e, tabii ki her zaman böyle şey geçmedi oradaki e, bu süreç e, çok da bir acı hatıralarla ağladık ağladığımız günler çok oldu ama bu arada çok da sevindiğimiz çok güldüğümüz günler de oldu e, fakat şunu size çok açıklıkla söyleyebilirim o köye ilk gittiğim andan itibaren Yollarında yürürken özellikle çeşme başında zaman geçirirken hep e, 1915'te önceki e, oradaki hayatı, hay, yaşamın hayal ettiğim gibi 1915'te yaşananları da e, düşündüm ve hep e, bir tarafım çok buruktu. Hatta şunu çok açıklıkla söyleyebilirim ki e, kulaklarımda böyle çılık sesleri vardı yürürken otururken gezerken sürekli bunu e, hissediyordum gece yatarken fakat çeşmeler yukarı çeşmeler bittiğinde suları e, ilk sen açacaksın dediler ilk sen vereceksin dediler oradaki müteahhit işte çalışanlar herkes tabi kapatılmıştı o şey kaynaklar kuyular Açtığım anda o su öylesine büyük bir coşkuyla akmaya başladı ki ve o suyun sesi e, gerçekten kulaklarımdaki bütün o acı sesleri, bütün o acı çığlıkları sanki bastırdı. Ve gerçekten e, o zaman çok iyi bir iş yapıyoruz biz dedim. Bu suyu e, içemediler buradan gidenler, e, bir daha dönüp içemediler. Ama artık onların torunları gelebilir ve hep birlikte bu suyu içebiliriz. Mümkün olduğunca onların e, e, acılarından bir umut, e, geleceğe yönelik bir umut yaratabiliriz diye düşündüm. E, yani çeşmelerimizin hikayesi bu. E, Hazan Cemal çok güzel bir yazı yazmıştı çeşmelerin açılışından sonra. Sonunda şöyle bitirmiş, sevgili Hrant kardeşim dediğin gibi su yolunu buluyor. Evet, geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği iyileştirebiliriz. Evet. bizim Torunlar kitabında yaptığımız bir alıntıydı. Evet. Ee, onun girişinde. Ee, onu tekrarlamış. Ee, evet, yani çok acı bir geçmiş ve çeşmeler bir anda onu hatırlatıyor bize. Ama bugünü ve geleceği değiştirebiliriz aslında ve bu çalışma tam da bunu bunun mümkün olabileceğini olduğu zaman da senin de dediğin gibi ne kadar iyileştirici olabileceğini herkes için gösterdi. ve aslında başla, bir anlamda başlıyor mu süreç yani bitmiş bir şey yok. Çeşmeler açıldı. Şimdi o bahsettiğim buluşmalar yaşanacak diye umuyoruz. Değil mi? Evet kesinlikle öyle düşünüyoruz. Bu açılış pek çok yerde haber oldu. Yani Hasan Cemal çok güzel bir yazı yazdı. Evet. Teddardı. Biyanet'te çok güzel bir yazı yazdı Çiğdem Mater. Radikal'de Pınar Öğünç çok güzel bir yazı yazdı. Sabah gazetesinden Müjgan Halis, evet. Taraf gazetesinden Özdemir Tan çok güzel yazılar yazdılar. Bunu anlattılar çünkü kendileri de gelip gördüler orada. Kendileri de o çoşkuya katıldılar. Pınar Önç o kadınların açılışı sırasında yaşadıklarını köylülerin gelip ona anlattıklarını falan da söylüyor. Sonunda da diyor ki çeşme başında halay çekerken o sudan içerken Fethiye abla senin sayende diye kadınlar boynunu atlarken uzun süredir bu kadar mutlu bir insan görmediğimi düşündüm. Senden <gülüyor> bahsediyor. <gülüyor> evet. Gerçekten çok mutlu çok umutlu bir andı. Şimdi biraz kadınlar açılışından da bahsedelim mi? İlk Aha. gün senin bahsettiğin protokol dediğimiz ne yazık ki hepsi erkek. Bu pozisyonlarda, evet. yerel yönetimlerde ne idari kadroda ne seçilmişler arasında kadınlar yok. Evet o işte bizler vardık o erkeklerin arasında kadın olarak. Ama Habaplı Ama, kadınlar, Elazığlı kadınlar, Kovancılı kadınlar yoktu. Kovancılı kadınlar kadınlar gelmemişlerdi, yoklardı. E, Bu 25 Kasım'daki yaptık. resmi açılış. İlk yukarı çeşmeler bittiğinde biter bitmez kadınlar e, kilimlerini, halılarını, yünlerini alıp geldiler ve orada yıkamaya başladılar. İnanılmaz görüntüler oluştu orada. Gittim onları seyrettim uzun süre. Çünkü 100 yıl önce de kadınlar orada onları yıkıyordu. Ve sonra kadınlarla konuştuk dedik ki bu çeşmeler bizim aslında. Ee, bu, biz de bir açılış yapmalıyız. Kadınlar inanılmaz bir biçimde kendi açılışlarını hazırlandılar. Yemekler yaptılar. İlk gün bir gün önce erkeklerin protokol açılışı olmuştu. Yemek artmıştı. Hatta ben dedim ki ya bunları da kullanalım. Hayır dediler. Biz taze yapacağız. Hem konuklarımıza ikram edeceğiz hem biz yiyeceğiz. dediler. Olağanüstü bir sofra hazırlamışlar. Ve evet ona sen de katıldın. Belki senin anlatman daha <gülüyor> iyi olabilir. Aslında ee, çok güzel bir örtüşme oldu. 25 hı. Kasım'da Kadın Öncelik Şiddetli Mücadele Günü'nde Diyarbakır'da kamer çok önemli bir toplantı yaptı. Gerçekten bu geçtiğimiz yılın bence... Ee, önemli buluşmalarından bir tanesi de oydu ee, Haklı şiddet yoktur başlığıyla e, Yapıldı bu toplantı Ve Türkiye'nin çok farklı e, bölgelerinden insanların bir araya geldiği Hem Kamer'in Doğu ve Güneydoğu'da çalıştığı 23 il Hem de diğer e, illerle birlikte Toplam 32 ilden e, insanın katıldığı Kadının katıldığı Ve her alanda şiddetin konuşulduğu Hani militarizmden, aile içi şiddete Din ve şiddet ilişkisinden ee, ekonomik şiddete çok e, geniş bir elbazede e, e, şiddet tartışıldı. E, çok cesur, çok önemli e, bir toplantıydı, bir buluşmaydı. Ondan sonra oradan e, iki minibüs kadın e, hep birlikte Habab'a geldik. E, Diyarbakır'dan e, Elazığ üzerinden e, Habab'a geldik ve ee, müthiş bir karşılama oldu. Ee, bahsettiğin caminin, köyün girişindeki caminin altında kadınlar, sizler e, davullar ve zurnalarla bizi bekliyordunuz. Hemen zaten öpüşmeler arkasından halay çekildi. Ondan sonra iki çeşmeye e, hep birlikte yüründü. En son da caminin altında kadınların hazırladığı o inanılmaz yemekleri e, yedik. Yine en son halay çekerek bizler yola çıktık. O yürüyüşü unutamıyorum. Yani kaç yüz kadın vardı orada bilmiyorum. Çok kalabalıktı. Ee, Bende en çok izi kalan e, sözlerden bir tanesi ya da sözler diyeyim e, yol boyunca tanık olduğum kadınların birbirine söylediği ''Aa burası ne kadar değişikmiş, ben burayı hiç görmemiştim'' sözleriydi. Yani hapaplı kadınlar kendi köylerinde zaten bu yürüyüş aracılığıyla sanki ilk defa bu kadar... E, kapsamlı bir yürüyüş yapıyorlardı. Kendi köylerini keşfediyorlardı. Daha doğrusu hani köyde görmedikleri yerleri görüyorlardı ve bunu paylaşıyorlardı. Müthiş bir coşku vardı. Her gün böyle olsa her gün yürüsek diye yürüyorlardı. Hiç kimse halay çekme fırsatını kaçırmıyordu. Her bir çeşmede ayrı ayrı halaylar çekildi. Ve e, e, biz çok kilim yıkayacağız bu çeşmelerde derken gözlerindeki paralatıyı unutamam yani. yani. Şüphesiz ki orada kilimi yıkamak değil kadınları heyecanlandıran. E, ama çeşmede buluşmak, e, o çeşmelere gitmek, başka kadınlarla orada buluşmak e, belli ki e, büyük bir heyecan yaratıyor. Dolayısıyla Havab'ın kilimleri ve halıları bu sene sanki çok daha sık yıkanacak gibi edindim ben. Şimdi yani Habab'da caminin altında kadınlar böyle oturacak, e, toplanacak, halay çekecek. E, camiden çeşmelere bayağı da bir yol orası biliyorsunuz. Önce aşağı çeşmelere, sonra yukarı mahalleye Yürüyecek ve oradan da tekrar oraya dönülüp yine caminin altında yemekler yenecek. Bu Habab'ın tarihinde olmamış bir şey. Hatta e, gençlerden biri şunu söyledi. E, bizim kadınlarımız bir tek tarlaya ekmek için köyden çıkarlar. Evden çıkarlar, pardon. Yani, O da kendi tarlalarına gidip dönüyorlar. Kendi dönüyormuş. tarlalarına tabii. Hepsi o bembeyaz başörtülerini örtmüşlerdi. Evli kadınlar. Genç kadınlar da rengarenk e, giyinmişlerdi. E, ve çok uzun bir yol. Önde işte davulla klarnet çalıyor. Yürüdük. Halaylar çektik. Şunu da söylüyorlardı yürürken. Düğün gibi oldu. Ne güzel. Keşke ...sürekli yapsak diye. O kadınlar artık evlerinden çıktılar. O kadınlar oralara geldiler. Ee, bunu çok önemsiyorum. Ve kadınlar... E, ...köyde daha önce... ...kalmış iki kadın var... E, ...Ermeni. E, orada ikinci eş olarak alındıkları için... ...o kadınları anlamaya başladılar. E, bunlar benim için çok önemli... E, Gerçekten bu şey, süreç başından sonuna benim için de çok öğretici oldu, hepimiz için çok dönüştürücü oldu. Buradan bir takım dersler alarak da çıktık. Çünkü biz geçmişi kavga etmeden konuşamıyoruz. Geçmişle ilgili herhangi bir şey açtığımızda en son örneği bu Fransa'daki yasa tasarısı. Sürekli kavga ediyoruz. Sürekli ama hemen iki düşman kamp oluyoruz ve birbirimizi, birbirimizi alt etmek için savaş yöntemlerini andıran yöntemler kullanarak kavgayı sürdürüyoruz. Ama bu olay yani yerelde o hiç kimsenin inkar edemediği taşlar, anılarla konuştuğumuzda kimse kavga etmiyor. Hiç kimse ama. O köyde çeşitli partilere oy veren bir sürü insan var. Ama kavga etmeden biz bunları konuşabildik. Kavga etmeden... Ve inkar, inkar şeyimizi, etmeden. Evet, inkar etmedik. Konuştuk. Hatta bize sürekli, ya hadi gelin tekrar bakın bir şeyler daha yapalım. Acaba kilisede de yapabilir miyiz diye köylülerden talep geliyor. Onun Asıl çok bence, güzel bir kilise, hatta bir manastır var değil mi? Evet, köyde? ayrıca bir manastır var. Yani e, geçmişle yüzleşmede bu çok önemli bir şey olabilir, model olabilir. Yani yerelde birbirimizle kavga etmeden geçmişle e, yüzleşmek, konuşmak, barışmak ve artık geleceğe bakmak mümkün. Peki bunu biraz daha e, konuşalım istiyorum. Çünkü çok önemli bir mesele ve Türkiye'de pek çok konu üzerinden bunu tartışıyoruz. Yani hafıza. E, farklı hafızalar Yaratmak e, Ve geçmişe Yüzleşmek, barışmak, tanışmak e, Amacıyla bakıp farklı bir gelecek kurmak e, Pek çok kişinin paylaştığı Bir e, amaç e, Hepimizin umut ettiği bir şey yani Buradan neler çıktı bu çalışmadan Onu biraz konuşalım istiyorum Bir parça daha dinleyelim istersen Hı. Bu arada tekrar kulak verelim Hediye Çetin'le Habab Çeşmelerini Konuşmaya devam edeceğiz Eski şey... Şşştın kişir, şşştın kişir Köyünün iki eski çeşmesi artık eski ihtişamlı hallerine döndü. Köyün kadınları tıpkı 100 yıl önce muhtemelen Heronuş'un annesinin yaptığı gibi çeşmenin başında halılarını yıkıyorlar, sohbet ediyorlar. Çeşmelerden içilen her tas su, öldürülmüşlerin, sürülmüşlerin, yersiz yurtsuz edilmişlerin en çok da Heronuş'un ruhuna değiyor. Yolunuz düşerse Elaz'a, Habab'a uğrayın, bir tas su da siz için. Bir de köylüleri dinleyin, 100 yıl sonra dile gelen hatıraları, Ermeni büyükannelerin hikayelerini dinleyin. Fethi Çetin ve çeşmelerin tamirinde çalışan herkes gibi iyileştiğinizi hissedeceksiniz. Cihan Mater'in güzel yazısı böyle bitiyordu. Su yolunu buluyor dedik. Su buluşturuyor, su iyileştiriyor. Suyu birlikte akıtmak en iyi iyileştiriyor evet. belki. Bu çalışmadan sende e, neler kaldı? Yani ileriye dönük Türkiye'de hafıza çalışmalarında, yüzleşme çalışmalarında... ileriye dikkat etmek gerekir? Neleri yapmak iyi olur? Sen neleri umut ediyorsun? Evet. Şimdi ben anneannem e, kitabı yayınlandıktan sonra zaten şunu fark ettim. E, örneğin hemşerilerimle siyasi görüşlerimiz birbirinden tamamen farklı olsa da e, geçmişte çocukluğumuzda yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve duyduklarımızı kavga etmeden konuşuyorduk. E, gerçekten birbirimizle siyasi olarak e, ayrı kamplardayız ve e, e, örneğin 1915'in e, terminolojik olarak ne anlama geldiğini konuşmaya başlasak birbirimize kavga edip ayrılırdık. Fakat o çocukluğumuzda duyduklarımız, o komşularımız, e, anneannelerimiz, anneannenlerimizin yaşadıkları, çörekler bunları konuştuğumuzda, bu anıları e, bir paylaştığımızda e, oturduğumuz mahallenin ismini bile e, gündeme getirdiğimizde kavga etmeden konuşabildiğimizi fark kavga etmiyorduk. Evet. Ne anlama geliyor bu? Ermenici. Ne oldu Ermenilere? Deden bunu anlatmıştı. Şu kalan şöyleydi bu. işte senin nenen buydu falan diye. Çok e, kavgasız da bunu konuşup bir noktaya varabiliyoruz. Bunu fark ettim. O yüzden de böyle torunlara buluşması e, yapalım diye e, kafamda hep böyle şeyler e, geçirdim. Ve yerelde Yerelde konuşarak, yerelde bunları tartışarak, yerelde hatırlayarak, ve yerelde ilmik ilmik örerek geçmişi e, hatırlayıp yüzleşelim. Çünkü o Hrant'ın da dediği gibi, devletler, hükümetler geçmişi kabul etse, özür dilese e, ne olacak? Önemli olan tek tek bireylerin e, vicdanlarında ve yüreklerinde, bu geçmişle hesaplaşmayı yapmaları ve e, e, vicdanlarında bunu kabul etmeleri. O yüzden de bu yereldeki çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yerelde çalışmaya başladığınız anda kuşkusuz bir sürü olumsuzluk var sizi bekleyen. Örneğin inanılmaz e, düşmanlık söylemleri yıllarca e, körüklendiği için... Körüklendiği için Ermeni sözcüğü bir kere ürkütüyor. Fakat sonunda şöyle de oluyor. Bizim çalışmalarımızın bir noktasında köylünün biri gelip anlattı bunu. Komşu köylerden gelip diyorlarmış ki e, ya sizin köye Ermeniler doğmuş. Onlar da şöyle cevap veriyormuş. He ne olmuş? <gülüyor> e artık buna verecek yok. Bitti. artık yok. Evet gerçekten bitti. E, çünkü dokunarak birbirimizi tanıyarak Birbirimize gerçekten değerek e, geçmiş hatırlama inanılmaz sihirli bir formül. Ve buradan dostluklar çıkıyor. Bırakın düşmanlığı. İnanılmaz dostluklar yaşanıyor. E, o köye gelen o ermeli gençler hemen her gün yazıyorlar ve e, o köyü özlediklerini söylüyorlar. E, bunlar çok önemli şeyler tabii. Yani... Ee, biz bunu yapabiliriz. Biz bunu başarabiliriz. Çünkü yaşadığımız hemen her yerde ne kadar silinmeye çalışılırsa çalışılsın geçmişin izleri var. Yeter ki bunu görebilelim. Yeter ki bunu iyi niyetle ve ge geleceğimiz için hatırlayabilirim. Ee, bunun izlerini e, hiç değilse hatırlayarak da nenelerimizin, dedelerimizin anlattıklarını hatırlayarak. Onlardan duyduğumuz hikayeleri hatırlayarak da e, bulabiliriz. O köyde de fark ettim. Bu e, yeni kuşak artık e, tamamen unutuyordu. Evlerde oturup konuştuğumuzda yeni yetişen gençler ve çocuklar masal dinler gibi dinlediler. Hatırlanan hikayeleri. Yani o köyde biz bunu başlatmasaydık Büyük olsulukla e, o köydeki hatıralar da yavaş yavaş yok olacaktı. O yüzden tam da zamanıdır fazla gecikmeyelim. Çünkü birer birer yok olacaklar. O izlerden yola çıkalım ve birbirimize değerek, birbirimize konuşarak, birbirimize o diyaloğu e, geliştirerek geçmişi hatırlamaya başlayalım. Ve her bir yerin hikayesine, her bir ailenin, her bir bireyin hikayesine ayrıca e, kulak verelim. Her birini ayrı ayrı konuşalım. Çünkü büyük anlatılar, büyük tarihler aslında bu yerel farklılıkların da üstünü örtüyor. Ve pek çok e, katmanı görmemizi de engelliyor. Değil mi? Elbette. Pek çok hikaye ortadan kayboluyor. Kesinlikle Dolayısıyla öyle. böyle iyice hani odaklanıp mümkün olduğu kadar yerelleşerek bu tartışmaları yapmamız Elbette. lazım. Elbette. Ve ben orada yaşarken onu fark ettim. Yani... O köyde sadece 1915 değil sonra 1925 yaşanmış. Yani Şehzade isyanı ve onun sonuçları yaşanmış. Sonra 37-38 yaşanmış. Sonra 37-38 dersim. dersim. dersim. Çok yakın. Yani o evet o, o bölge. Coğrafya. Ve e, oradaki insanların yaşadıkları e, ve algıları bunları eğer orada yaşamasaydım e, hiçbir şekilde öğrenemeyecektim, Hı. bilemeyecektim. Ne hikayeler var orada? Sonra darbeler bütün, var, e, 90'lardan itibaren e, evet, yani, çatışma süreci Ancak orada da o yerellikte oturup konuşarak e, yapabiliriz. Lütfen çocukluğumuzu hatırlayalım, nenelerimizin, dedelerimizin anlattıklarını hatırlayalım. O zaman birbirimize düşman olmadan biz bu meseleyi halledeceğiz. Evet, aslında... E o kadar büyük bir enerjiyi bunları hatırlamamaya üstünü örtmeye harcıyoruz ki kalan bütün izleri silmeye harcıyoruz ki yani bunu devlet kurumları da yapıyor ama devlet dışı evet, evet. her birimiz de <gülüyor> yapıyoruz onları hatırladıkça hep birlikte... Ee, daha farklı bir şey kanalı açılacak. Ee, tanışma, ilk başta tanışma, sonra barışma ve yüzleşme kanalı açılacak. Ee, bu yıl yapılan en önemli etkinliklerden bir tanesi yine bence Ranting Fakfın Diyarbakır toplantısıydı. O da tam da bunu yapıyordu. Yani Diyarbakır ve çevresi özelinde e, bu yüzyılın tarihini, yüzyılın dönüşümünün, e, yüzyıl başının tarihini konuşmak ne demek? O yerelinde indiğimiz zaman ve o detayda konuşmaya başladığımız zaman tabii çok çarpıcı bir e, ...hikaye çıkıyor karşımıza ve... E, ...orada da çok sayıda torun vardı... ...dedelerinin hı hı. yaptıklarını... ...ve dedelerinin başına geleni... E, ...tartışan... ...Çanırmağan e, filmini... ...dedemin insanların iyi gördüm değil mi? O da bir kasaba, evet. İzmir... Hı hı. ...ve küçük bir kasaba üzerinden... ...bu hikayeyi anlatıyor... ...Osman Köker'in bu kartpostal çalışması da bizi... ...onu hatırlatıyordu... ...yani hemşerime ne oldu, komşuma ne oldu... Sen kitabı yayınlar yayınlamaz bu soruyu sormuş oldun bize. Anneanneme ne oldu, dedeme ne oldu? Hı -hı. Aslında buradan e, soruları sormaya başladığımız zaman... ...ne kadar çok şey bildiğimizi ve o bilgilerin ailelerden ve sokaklarımızdan, komşularımızdan... E, e, ...aldığımız bilgilerin e, geçmişe dair bize hani o ötelediğimiz arşivlerden çok daha fazla şey anlatacağını e, göreceğiz herhalde. Kuşkusuz söyle yani... E... Bu hı, okullarda bize dayatılan bu tek tip kimlik e, meselesinin aslında ne kadar da e, zorla üzerimize giydirilen bir kılıf olduğunu bu hikayeleri dinledikçe anlıyoruz. Bu hikayeleri öğrendikçe anlıyoruz. İşte dedemin insanlarını e, izledikten sonra yani kim kalkıp e, bu tek tip kimliği bu kadar sorgusuz savunabilir. Oysa bu çok sağlıksız. Yani e, hikayelerimizi gerçekten hatırlayalım. E, nenelerimizin, dedelerimizin hikayelerini mutlaka hatırlayalım. Evet. Kend e, kendimizden başlıyorum. Evet, kendimizden başlayarak e, bu bizi e, umuda götürecek. E, umutsuzluğa değil umuda götürecek. Fethiye çok çok teşekkürler. Sen 2004'te yayınladığın Anayem kitabı da zaten bu yola açtın hepimize. Bu kadar dönüştürücü bir kitap olabilir. Bu kadar çok yol açan bir kitap olabilir. Onun açtığı yolda şimdi sular akıyor. Havamın çeşmelerinin suları da dahil olmak üzere. O sular hepimizi iyileştiriyor. Çok teşekkür ederim. Yüreğine çok sağlık. sağlık. Yani Yine sağlık. Bunu Torikyan söylemişti herhalde. Önemli olan aynı sudan içmek değil. O suyun aktığı çeşmeyi birlikte yapabilmek. Sanıyorum o suyu birlikte bunu, akıtmak. Evet birlikte akıtmak. Bunu yapmaya çalıştık. Emeği geçen evet. herkesin teker teker eline sağlık. Zeynep Taşkın, Nihan Saman ve, e, ve diğer herkesin. tüm dostlarımızın. Evet. Sağ olsunlar. Onların sayesinde oldu. Suları birlikte akıtmaya Akıt. devam edelim. Evet. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi yaptılar.